Zulüm bir nefsanilik hırıltısı. Adalet, dünya ve ahiretin biricik emniyet vesiresi. Zulüm bir gadr cevr dumanı, sisi. Adalet, ubudiyetle de dediğimiz hakikatin Kur'an'daki adı, Zulüm, hakiki insani değerlere karşı saygısızlığın bir unvanı. Adalet, evrensel barışın en sağlam köprüsü, Zulüm, insani ufku kirleten bayağılığın en deneyisi. Zulümleşim diye kadar kimse payidar olmamıştır. Olmuş gibi görünenlerin de yanına kalmamıştır. Atalarımız ne hoş söylerler, zulm ile abat olanın ahiri berbat olur. Aslında böyle birinin evvelinin de ahirinin de berbat olduğu açıktır.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 bu konuda sınır tanımamazlıksa bir zulüm ve haksızlıktır. Adalet hemen her konuda dengeyi koruma ve ihtidarlı olmanın Kur'an kaynaklı adı. Zulüm her alanda dengeleri alt üst etmenin ürperten unvanıdır. Ancak her zulmün aynı seviyede olmadığı da bir gerçektir. İnsanın tevhid çizgisini koruyamayıp Halik mahluk, abd-mabud münasebetindeki inhirafı demek olan şirk en büyük zulüm. Açıktan açığa hak-hukuk tanımama, başkalarına cevri cefada bulunma, onları aldatma, itibarlarıyla oynama, gıybet etme gibi hususlar, ikinci derecede birer zulüm. Allah'ın emir ve yasaklarını dinlememe,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 Kur'an farklı yerlerde değişik ifade ve üsluplarla zulmün her çeşidinden tahsirde bulunur. Ve kafirler bize değil kendilerine zulmediyorlardı diyerek haksızlığın dönüp zalimin başına dolanacağını vurgular. O münkirler zalimlerin ta kendileridir fermanıyla zulümle küfrün bir vahidin iki yüzü olduğuna dikkat çeker. Allah asla zalimleri sevmez beyanı ı ile zulüm hakkında kesin hükmünü ortaya koyar. Allah zalim bir toplumu hidayete erdirmez, tehdidamiz ifadesiyle zulmün de tıpkı kibir ve inhiraf gibi imandan mahrumiyete sebebiyet verdiğini, vereceğini hatırlatır. Allah onlara zulmetmedi.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 Tarih boyu şirazeden çıkanların mutlaka cezalandırıldıklarını haber verir. Zulmedenleri o korkunç sayıha çarpı verince bulundukları yerde dize geldiler. İhbar-ı ile haksızların her zaman helak edildiklerini, edileceklerini tekrarlar ve bizi kendimize gelmeye çağırır.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 Zulüm mevzuunda insanlığın iftihar tablosunun beyanları da bir önem arz etmektedir. Zulmün kıyamet günü üst üste karanlıklar halini aldığı, onun tembihlerinden, mazlumun imtizarından sakınılması, onun tahzirlerinden, her sabah ve akşam, Allah'ım, zulmetmekten, zulme uğramaktan, birinin hukukunu çiğnemekten,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 Tiranların kine denk, karalama, iftira ve tezvir, medyanın eli ve dilinin ulaştığı alan müsüatinde. Şeref, haysiyet ve onurla oynama, ahvâli âdiyeden. Din ve vicdan hürriyetine saygı, seminer ve konferanslardaki bildirilere emanet. Demokrasi, ideolojilere göre yorumlanma iptizaline maruz. Öyle ki onun adına operasyonlar yapılıyor, ırz çiğneniyor, namus payimal oluyor, iktidarlar devriliyor, sun'i iktidarlar oluşturuluyor, nesiller asimile ediliyor, hak deniyor, binbir mesabi işleniyor ve kaba kuvvet temsilcileri dünyanın gözünün içine baka baka tarihte emsali görülmemiş zulümler irtikap ediyorlar. İnleyen inleyene. Yığınlar ilahi, bir müeyyet, Bir kerim el yok mu tutsun da çıkarsın şarkı zulmetten, Götürsün fecre mev'uda diyor, Ve bir kurtarıcı el bekliyor. Çoklarında ümitler sarsık, iradeler mefluç, heyecanlar sönük, ve hemen herkesin ekstradan lütuflar bekler gibi bir hali var. Yok ciddi bir gayret. Sistemli bir hareket ve mefkurevi bir aksiyon yok. Ruhlar çaresizlik anaforlarına kapılmış gidiyor. Ve sineler hissizlik ve sessizlik murakabesi içinde. Böyle bir mamumlar dönemini seslendiren merhum Akif, Biraz da şiirin serazat havasına teslim, Çığlıklarını şöyle yükseltiyordu. İslam'ı elinden tutacak, kaldıracak yok. Ne hak yere feryat ediyor, Acize hayat yok. Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi?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 Aksine bu halimizle daha fazla günahlara girmiş, rahmete liyakat hakkımızı da kaybetmiş oluruz. Bize düşen, bütün bendiğimizle bir kere daha Allah'a yönelmek, yüce mefkuremiz adına harekete geçmek ve kusursuz bir sağyu gayretle gerilmektir. İsterseniz son sözü yine büyük heyecanlı şairine bırakalım. Sus ey divane! Durmaz kainatın seyri mutadı. Ne sandın? Fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı? Bugün sen kendi kendinden ümidet ancak imdadı. Evet sen kendi ikdamınla kaldır gitte dadı Cihan kanuni sayin. Bak nasıl bir hisle kadı. Ne yaptın? Leyselil insani illa ma se a vardı.